Bu aleme gelen kimse musibet deryasına düşmüştür. şimdi bu musibet deryasına düşünce burada rahatlık olmaz. Burada çalışmak var, burada ibadet ve taat var, burada meşakkat var, burada cihat var, burada müşkilat var, var, var, var. Ben sana buradan beş tanesini sayarım. Senin başına bunun beş bin tanesi gelmiştir. Gelmedi dersen bundan sonra gelmeyeceğine malum yani. Sabahleyin ne olacağımız malum değil. Burada rahatlık yoktur. Ne zengine, ne fakire. Ancak... Dinlenen dinlenir. Bunun manası din sahibi olan, iman sahibi olan, Allah'a ve Resulüne de kitab-ı Allah'a inanan kişiler din sahibidir. Kim din sahibi olursa o kimse dinlenebilir. Dininde zayıf olanlar, imanın nuru az olanlar hiç dinlenemezler. Çünkü ne olursa olsun kainatta, iyi dinle kuları benden yana ver, nikbet ve nimet, kötülükler ve iyilikler hepsi bunlar Allah'ın takdiriyledir. Ama... Bir insan eliyle icra olur. Cenab-ı Hak sana kahrıyla da bir insan eliyle zuhura getirir. Lütfünü de bir insan eliyle zuhura getirir. Böyle olunca sen ortadaki vasıtaya kızmaya hakkın yok. Ona da darılma. Taşı atanı görsen. Kim ki kelp mahiyetindedir, yani köpek mahiyetinde o atana değil de atılan taşı ısırır gider. Yani vasıtayı ısırır. Vasıtayı tanır. Atanı tanımaz. Yani köpeğe taş da köpek atanı ısırmaz, gider taşı ısırır. Dikkat etmedin mi, görmedin miyiz? Kim ki daha insan olmuş zahirde insan da batının insanı dememiş. O vasıtaya kızar. Vasıtaya kızma sen, atan taş gibidir o. Sen atanı gör. Atan kimdir? Rabbül Alemin'dir. İster nimet, ister niklet. İyi şeyleri iyi insanlar elinden zahir eder, zuhura getirir. Kötü şeyleri de kötü insanların elinden zuhura getirir. Acaba anlatabildik mi? Benim söylediğim sözü bizzat söylemiş de böyle bir toplulukta. Terse külümün Allah'tandır demiş. Sonra dışarı çıkın dediğiniz onun ensesine bir tokat vurmuş kuvvetlice. Dönmüş arkaya bakmış. Niye bakıyorsun Allah'tan demiş. Amenna Allah'tan ama kimi vasıta kıldı demiş. Hakik kötü adamı vasıta kıldı bana tokat vurmaya demiş. Onu öğrenelim. Bunun için baktığını demiş. Acaba atabildik mi?